Aziz sıddık kardeşlerim, meyvenin dördüncü meselesindeki bir hakikatin izahını eski saydın ufka bakmak damarı ile ve bana hizmet eden katibin Ramazan başlarında bayram alametini şarkta bir hadisenin tesiriyle heyecanla demesi ve bu Ramazan-ı Şerif'teki kıymetli vakitleri radyonun mala yaniatı ile zayi etmemesi için manen kalbime kaç defa ihtar edildi ki o geniş ve karışık fırtınalı hakikatin kısaca zararlarını beyan eyle ben de gayet muhtasar bazı işaretler nevinde, Risale-i Nur şakirtlerinin meraklarını tadil etmek niyetiyle beyan ediyorum. Fakat hem mesele çok geniş, vaktim de dar, halim de perişan olmasından, anlamasında zahmet çekeceksiniz, zekâbetinize güveniyorum. Meyvenin o dördüncü meselesinde denilmiş ki, dünya siyasetine karışmadığımın sebebi, o geniş ve büyük dairede vazife az ve küçük olmakla beraber, cazibedarlık cihetiyle meraklıları kendiyle meşgul eder, hakiki ve büyük vazifelerini onlara unutturur veya noksan bıraktırır. Hem herhalde bir tarafkirlik meylini verir, zalimlerin zulümlerini hoş görür, şerik olur, mealinde orada denilmiştir. Şimdi ben de derim ki, merak yüzünden ve âfâkî hadisatın verdiği sarhoşana gafletten zevk alan biçareler. Eğer insanın fıtratındaki merak, insaniyet damarıyla sizin, farz ve lazım vazifeniz zararına o hadise o geniş boğuşmalara sevk ediyor bu da bir ihtiyacı manevidir fıtridir derseniz ben de derim kat'ien biliniz ki insanın çok mucizatlı hilkatine merak etmeyip dikkat etmeyerek iki başlı veya üç ayaklı bir insan görse kemale merakla temaşasına daldığı gibi aynen bu asırda nevi beşerin muvakkat ve fani tahripçi geniş hadiseleri ve zemin yüzünde yüz bin millet ve insan nevi gibi çok hadisatı ı acibeye mazhar o milletlerden her baharda yalnız bir tek arı milletine ve üzüm taifesine baksan bu nevi beşerdeki hadisatın yüz defa daha mucib-i merak ve ruhani manevi zevklere medar hadiseler var. Bu hakiki zevklere ehemmiyet vermeyip beşerin zararlı, şerli, arizi hadiselerine bu kadar merak ve zevkle bağlanmak Dünyada ebedi kalmak ve o hadiseler daimi olmak ve herkese o hadiseden bir menfaat veya zarar gelmek ve o hadiseye sebebiyet verenlerin hakiki fail ve mucid olmak şartıyla olabilir. Halbuki havanın fırtınaları gibi geçici hallerdir. Sebebiyet verenlerin tesirleri pek cüzi. Ondaki zarar ve menfaati o vaziyet şarktan, bahri muhitten sana göndermez senden sana daha yakın ve senin kalbin O'nun tasarrufunda ve senin cismin O'nun tedbir ve icadında olan bir Zatı ı Akdes'in rububiyetini ve hikmetini nazara almayıp, ta dünyanın nihayetinden zarar ve menfaati beklemek, ne derece divanelik olduğu tarif edilmez. Hem iman ve hakikat noktasında, bu çeşit merakların büyük zararları var. Çünkü gaflet verecek ve dünyaya boğduracak, ve hakiki vazife-i insaniyeti ve ahireti unutturacak olan en geniş daire ise siyaset dairesidir. Hususen böyle umumî ve mücadele suretindeki hadiseler kalbi de boğuyor. Güneş gibi bir iman lazım ki her şeyde, her vaziyette, her bir harekette kader-i ilahi ve kudret-i rabbaniyenin izini, eserini görsün ta o zulm zulmette kalp boğulmasın, iman sönmesin, akıl tabiat ve tesadüfe saplanmasın. Hatta ehl-i hakikat hakikat ve marifetullahı bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın. Hatta bu ehemmiyetli sırdandır ki din düsturlarının bir hadimi olmak cihetinde güneş gibi imanlar taşıyan bir kısım sahabeler ve onlara benzeyen mücahidiinden seret-i salihinden başka siyasetçi ekserce tam müttaki dindar olamaz. Tam ve hakiki dindar müttaki olanlar siyasetçi olmazlar. Yani maksada asli siyasetini yapanlarda din ikinci derecede kalır, tebeî hükmüne geçer. Hakiki dindar ise bütün kainatın en büyük gayesi ubudiyet-i insaniyedir diye siyasete aşkı merak ile değil İkinci üçüncü mertebede onu dine ve hakikata alet etmeye, eğer mümkünse çalışabilir. Yoksa baki elmasları kırılacak adi şişelere alet yapar. Elhasıl nasıl ki sarhoşluk hakiki vazifelerden gelen elemleri ve ihtiyaçları sarhoşlukla muvakkaten unutturduğu cihetle, menhus ve kısa bir zevk verir. Öyle de böyle fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki. Hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen teellümatı muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir veya tehlikeli bir ye'se düşüp lataknatul min rahmetilla ayetindeki emri ilahiye muhalefet eder, tokada müstehak olur veya latarkanu illediine zalemu fethemesekumun nahr olan şiddetli tehdidi ilahi tokadına mazhar olur. Zalimlerin zulümlerine hasbi olarak manen iştirak eder, bir istihkak cezasını da dünyada, ahirette çeker. Yalnız ehemmiyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki, bu geniş boğuşmaların neticesinde eski harbi umumiyeden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadı membağı olan Avrupa'da dejalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselli yemedar, alemi İslam'ın tam intibahıyla ve yeni dünyanın Hristiyanlığın hakiki dinini düstur-u hareket ittiaz etmesiyle ve alemi İslam'la ittifak etmesi ve İncil Kur'an'a ittihad edip tabi olması o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah galebe eder. Umum kardeşlerime birer birer selam, gelen veya geçen Leyle-i Kadirlerinizi tebrik ederiz. Aziz Sıddık kardeşlerim, Denizli'nin bir hüsrevi Hasan Feyzi'nin Uzunca tafsilatlı bir mektubunu vasıtanızla aldım ve bildim ki nasıl bir dane toprak altına konulur ta çok daneleri sümbül versin aynen öyle de şehit merhum Hafız Ali o tarlada toprak altına girdi 30 40 Hafız Ali'leri sümbül verdi ve verecek kanaatım geldi Siz benim tarafımdan ona ve Risale-i Nur'un hizmetine çalışanlara yazınız ki 1 iki sene zarfında Denizli kahramanları yirmi sene kadar Risale-i Nur'a hizmet ettiklerinden, biz Risale-i Nur Şakirtleri ebede kadar, onların bu iyiliklerini unutmayız ve Denizli, nazarımızda ikinci bir Isparta hükmüne geçtiği gibi, hapishanesini dahi bir Medrese-i Nuriye manasında biliyoruz. Feyzinin mektubunda isimleri bulunan ve bilhassa hakim ve Adil ile beraber hakiki adalete çalışanlar M -H -A, ve avukat Ziya gibi bütün o zatlar değil yalnız bizi belki Anadolu'yu ve alemi İslam'ı manen minnettar eylemişler. Onlar bizim gibi Risale-i Nur'a sahiptirler. Eğer lüzum olsa elime teslim edilen bir kısım mecmuaları da onlara emaneten okutmak için göndereceğim. Orada kalan kitaplar lüzumu varsa muattal kalmamak şartıyla kalabilirler. Büyük mecmua elinde bulunan SVK Muattal bırakmamak ve okutmak ve mümkün ise hapishaneyi teşrik etmek şartıyla onun elinde kalsın. Daha isterse, daha başkaları da ona ve oraya göndereyim. Ben Denizli gibi az bir zamanda, bize ve Risale-i Nur'a metin kahraman sahipleri ve kardeşleri verdiği için, elimden gelse kemal-i sürur ve sevinçle onların mübarek hapishanesinde bakiye-i ömrümü geçirmek istiyorum. Bizimle çok alakadar ve hapishanede görüştüğümüz veya bana hizmet eden Beylerbeyli Süleyman ve Tavaslı Mehmet Çavuş gibi ne kadar dostlar varsa hepsine çok selam ediyorum ve her vakit manevi kazançlarımıza ve dualarımıza dahildirler. Ve Feyzi'nin mektubunda isimleri bulunan zatlara bilhassa birer birer selam ve umumunun Ramazanlarını ve Leyle-i Kadirlerini ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Milaslı Halil İbrahim hakikaten Risale-i Nur'un demir gibi metin ve sarsılmaz bir şakirdidir. O kasaba onunla iftihar etmeli. Hem o zatın hem Hasan Feizi'nin haddimden yüz derece ziyade hüsnüzanları neticesinde yazdıkları parlak manzum iki parçayı Risale-i Nur'a hitap ediyorlar ve benim ehemmiyetsiz şahsımı perde ve arzî bir ünvan olarak yapmışlar diye kabul ediyorum. Yoksa benim ne haddim var ki o meziyetlere sahip olayım? hem ona, hem Risale-i Nur'un avukatı Ahmet Feyzi'ye ve arkadaşlarına ve eski kahraman kardeşlerimizden Şefik'e çok selam ve dua ediyoruz. Kardeşlerim, âyet-ül Kübra, Ramazan'da zuhur ettiği gibi, zannımca Ramazan'da da matbaadan çıktığını, Isparta'ya geldiğini, ve Ramazanda serbestiyetle okunması ve camilere okutmak için girmesi gibi, bu Ramazan-ı şerifte âyet kübradan çıkan ve bir saat tefekkür, bir sene ibadet manasını taşıyan Hizb-i Nuriye, Ayetül kübradan çıktığı misillü, bizim tesbihatımızda 33 defa, La ilahe illallah Ayetül ül kübranın ve feyziyle 10 dakikada aynı hakikati tevhidi veren iki sahife kadar Ramazan'ın nuruyla kalbe ihtar edildi ben de on dakikada Ayetül ül kübranın tamamını okuyor gibi ve her bir mertebede, mukaddemesinde denildiği gibi, kürey arzın küllî dili benim hayalen lisanım olup, la ilahe illallah der ve denizler ve dağlar ve unsurların ve göklerin ve insan tabakatlarının lisan-ı benim dillerim olup, la ilahe illallah der diye, ben de her bir la ilahe illallah dedikçe ya bilisani arz ya bilisani semavat ya bilisani cev ya bilisani anasır derim gibi inşallah sonra size gönderilecek. Elbaki huvel kardeşiniz Said Nursi. İkramı İzhar mektubunun tetinmesi. İşarat-ı Kur'aniyenin başında yazdık. Risale-i Nur'un makbuliyetine imza basan ve gaybi işaretlerle ondan haber veren sekiz parçadan birinci parçadır. Aynı meseleye bu risalede 29 işaret var. Sair parçalar ile beraber bine yakın işaretler, rumuzlar, imalar, emareler, aynı meseleye, aynı davaya bakmaları sarahat derecesindedir. Vahdet-i o emareler birbirine kuvvet verir, teyit eder. O sekizden üç tanesi, İmam-ı Ali radıyallahu an, üç kerameti gaybiyesiyle Risale-i Nur'dan haber vermiş.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 az ve zayıf ve fakir olan bizlere kuvve-i maneviye ve gaybi imdat ve teşcih ve sebat ve metanet vermek için mecburiyeti kat'i oldu, ben de yazdım. Benim benliğime bir hotfuruşluk verip sukutuma sebep olsa da ehemmiyeti yok. Bu hizmete yani ehli imanı dalaleti mutlakadan kurtarmaya, lüzum olsa dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmek bir saadet bilirim. Binler dostlarım ve kardeşlerim cennete girmeleri için Cehennemi kabul ederim. Aziz, sıddık kardeşlerim, şimdi bir halimi size beyan etmek lazım geliyor. Ta başka sebepler sizi müteessir etmesin. O halde şudur. Bu yirmi sene tazik neticesi, ehemmiyetli ve müzmin bir hastalık bana arız olmuş. Zaten eskiden beri o hastalığın esası bende vardı ki, ona merdüm girizlik yani, insanlardan çekinmek, temas etmemek, temastan müteessir olmak, Hatta şimdi en hafif ruhlu bir kardeşim bir şakirdimle görüşmeyi fakat Risale-i Nur hizmetine ait olmamak şartıyla ruhum kaldırmıyor. Hatta dostane bakmaktan cidden müteessir oluyorum. Bu ehemmiyetle halde insanların bana karşı zulüm ve cinayetleri bir vesile olduğu gibi inayeti ilahiye ve kaderin adaleti ve hizmet-i imaniyedeki ihlasın muhafazası en ehemmiyetli bir sebeptir ki hem zulmü cinayeti beşeriyeyi hiçe indiriyor hem bu hastalığı tam bana sevdiriyor, sabır ve tahammül verir. Nasıl ki insanlar evham yüzünden beni temastan menede ede, asabıma dokundurdular, inayeti ilahiye dahi, hizmet-i imaniyedeki ihlası kırmamak ve tasannukârâne hotfuruşluk vaziyetine girmeye mecbur etmemek ve ziyade hüsnüzân edenlerin karşısında beni tekellüflere ve gösterişlere mecbur etmemek ve bu zamanda çok tesir eden şahsıma karşı teveccüh, muhabbet ve hizmete zarar veren kendini makam sahibi göstermek vaziyetinden kurtarmak ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur'un elmas gibi hakikatlarını bana mal etmekle can parçalarına indirmemek hikmetleriyle Cenab-ı Erhamur Rahim'in bana bu hastalığı vermiştir. Ben Cenab-ı Hakka şükrediyorum. Siz de müteessir olmayınız, memnun olunuz. Fakat fıtri teellümlere karşı tahammürüm için duanıza muhtaçım. Aziz kardeşlerim, bize teslim olunan kitaplarımın Yaldızlı kaplı büyük mecmualardan bir kısmına baktım, gördüm ki, nur, gül fabrikalarının elmas kalemleriyle yazdıkları risaleler, o yaldızlı kaplar içinde bazen on beş yirmi risale içinde bulunan mecmualar, o kadar güzel birer elmas kılınç hükmünde düşmanlarına karşı kendilerini büyük makamlarda ve mahkemelerde müdafaa etmek hikmetiyle, Hiçbir sebep yokken, birdenbire Risale-i Nur'u büyük mecmualar tarzında yaptırma hapsimizden beş ay evvel başladık, bunda büyük bir inayet ilahi olduğuna şüphem kalmadı ve pelesofların mağlubiyetinin hikmetini anladık. Çünkü içtimada edzaların kuvvetinden çok ziyade bir kuvvet, hususan müdafaa vaktinde içtima ve tesanütten ileri geliyor. Kardeşlerim, çoktan size söylemek lazım gelirken unutmuştum. Kerametli 29. Söz. O sözün yalnız birinci makamıdır. O sözün ikinci makamı ise ehemmiyetine binaen ki, bir vecihte ona da Ayetül Kübra namını İmamı Ali radıyallahu an vermiş olan 29. Lemay Arabiyedir ki, Allahu Ekber gibi sair tesbihatın mertebelerindeki nurları beyan ediyor ve hizbi nuriyenin de bir hazıdır. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ederim. Gizli olan her gecede muhtemel bulunan leyle-i kadirlerinizi tebrik ederim. Kardeşiniz Said Nursi Aziz Sıddık kardeşim, Bilmukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahviyet ve terke enaniyet,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 ve mahrem ve gayri mahrem bütün eczalarını sahiplerine teslime karar verdiler. Risale-i Nur'un mesleği sahi tarikatlar, meslekler gibi mağlup olmayarak, belki galebe ederek pek çok muannitleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda bir mucizi imaneviyi i Kur'aniye olduğunu ispat eder. O dairenin haricinde ekseriyetle bu memlekette, bu hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet,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 Ta senin hayırların, iyiliklerin cüziyetten çıkıp külliyleşsin. Ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Sayit Nursi.